Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Bu programda gerçek insan öykülerini, yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve konuklarımız gerçek yaşam öykülerinin kahramanları kendi öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var ve şu anda Yaşam öyküsünü bizlerle paylaşmak için hazır. Programımıza konuk olması için birazcık uğraş verdik. Kendisine ulaşmakta ve programımıza konuk almakta. Çok teşekkür ediyoruz ama bugün programımıza konuk olmayı kabul etti. Konuğumuz sevgili İhsan Aknur. İhsan Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok Nasılsınız öncelikle, iyi misiniz? Çok sağ olun, ee, iyiyim. Ee, daha iyi olmaya mücadele ediyoruz. Daha güzel olmaya, daha iyilere. Ve sizlerin sesini de duymak daha güzel bizim için. Bizim için de aynı şekilde sesinizi duymak, bu programda sizi konuk etmek bizim için de büyük bir mutluluk. Dinleyicilerimiz merak ederler. İhsan Aknur kimdir desem size ne söylersiniz kısaca? Şöyle İhsan Aknur 1953 Ankara doğumlu. Yani şu anda 65 ve Ankara Seyranbaharı topraklık aralarında doğmuş ve oralarda... Mikokulu ve ortaokulu mimar Kemal'de okuduktan sonra tek dersten, matematikten belge alarak ve okuldan ayrılma durumunda kalmış ve babasının da artık çalışma zamanının geldiğini her şeyi kendin ayarlayacağını söyledikten sonra yıkıcılıkla araba duraklarında yıkamaya en altında tilerine taksi vardı orada buzları kırarak yıkadık küçük etapta pazarda e, insanların sebzelerini taşıdık ve öylelikle e, taksi dilik mesleğini ince en ince yerinden duraklardan öğrenerek e, yere gelmeye uğraştık o zamanlar 1978'de ben İstanbul'a yerleştiğimde tabi o zamanlar artık taksici olmuştuk ve ulu seram menümüzde olmuştuk ve İstanbul'da da menümüzce olarak başladık iki buçuk sene evet. e, başladığımız senede 500 evler vezn o zamanlar tabii bizim Çiçek filmi gibi 30 kişi kapılardan sarkarak gidilir. Arabalar çok eski, makaslardan gıcırtılar, gıcırtılar gelir. Alttan sesler gelir, ne oluyor dediğimde teyze altta odun kırıyorlar diye espriler yapardık. Akşam ayıp gitmeyle kilimleri yiyoruz falan diye. O zamanlar bile beni gülmek için beklerlerdi. Espri çoktu yani. Ve işi severek yaptığın için ta o çağlarda. Minimistten sonra tekrar taksiye döndünüz, taksi şoförlüğü yaptınız. Bugün aslında Abi. konuğumuz İhsan Bey yıllarını taksi şoförlüğüne adamış ama mesleğini az sonra anlatacağız. Normal bir taksi şoförü olarak değil. Bambaşka bir boyutta yapmış çok özel bir konuk. Dolayısıyla istiyorum ki bu yaşam öyküsünü dinleyicilerimizle daha detaylı paylaşalım. Birazcık daha başına gidelim öykünün isterseniz İhsan Bey. E, doğduğunuz Ankara nasıl bir Ankara'ydı? Valla doğduğum Ankara bomboş bir Ankara'ydı. Diğerden ee, bir, bir yere giderken e, şöyle anlatayım. Gece şoförlüğü yapardık bir e, bağların önünde. İnanın samanpazarı'nda geçerken birbirlerine araçlar hangi durağın olduğunu tanırdı. Yani o kadar e, durakların hangi gece nerede çalıştığını o kadar semtler bomboştu. Her yer boştu. Seyran bağları dedikleri hakikaten Abdi'nin bağı gibi bağlardı. Tabii Çankaya'ya çıkarken nene altından, o zamanlar yabancılar çoktu bizim Ankara'da yaşayan. Ee, bizim 56 Çaureliler, Merkürliler zor çıkardı Çankaya'yı. Çocuklar Luna Park'ta gibi Amerikalı çocuklar gülerdi. <gülüyor> Rampaya sardığımızda. Tabii o zamanın şoförleri kendileri tamir ederdi arabaları, Çaurelileri, Merkürlileri ve 8 silindirli olduğu için o şoförler o zamanlar bu sekiz silindirin hastasıydı. Camı açar. For for for for for arabanın sesini dinlerdi o zamanlar. Peki. Yani o sizin, bomboştu. Sizin daha eskiye gidersek çocukluğunuza doğduğunuz yıllarından Ankara'sına gidersek. Siz doğduğunuz Ankara'da e, nasıl bir ayrıca dünyaya geldiniz? Anneniz babanız ne yapardı? E, okula başladınız. Okulda az önce kısaca bahsettiğiniz Matematikle ilgili olarak e, matematik oldum, dersinden evet. dolayı ortaokuldan ayrıldığınızı. O zamana kadar nasıl geçti hayatınız? Vallahi ben ikiz doğdum. İkiz, ikizin hastalıktan 6 ay sonra vefat etmişti. Benim babam eskinin Darı Şafak'ı bitirdiği için Ankara'da muhasebeciydi. Biz iki kardeşiz, üç yaş büyük abim var. Biz ikimiz de okumamız için üzerimize çok düştü. Evet. Abim de taksiyleye başlamıştı ama sonradan emniyet imkanlarına girerek kendini yetiştirerek emekli oldu emniyetten. Yani bizim ee, baba terbiyemiz ve şeyimiz e, çok dikkatli, çok muntazam e, bir aile şeyimiz vardı Ankara'da seyran bağlarında. Hı hı. Yani isterdi ki çok çok okuyup daha iyi yerlere gelmeyi isterdi. O yüzden babam ortaokulu terk edince dedi yemen içmem bu eve ait ama hiçbir şey almam git çalış kazan diye. O zamanlara madem okumuyorsun öyle dedi ama hakikaten de yani şimdi ben tek dersten kaldığıma üzülüyorum. Evet. Okumadığıma da üzülüyorum. Çünkü şu anda ben 14 tane üniversitede taksici olarak hayatımda, rüyamda bile görmediğim e, bir mevkiye, bir pozisyona geldim. Ki ben e, o üniversitelerdeki öyküleri anlatıp şey sonra gözlerim yaşarıyordu. Hakikaten çok duygulanıyordum. Peki az sonra bütün bunları daha detaylı anlatmanızı da isteyeceğiz tabii ki sizden. Üniversitelerde şimdi artık söyleşilere katılıyorsunuz ve Yaptığınız taksicilik mesleğini anlatıyorsunuz. Taksi şoförlüğünü anlatıyorsunuz. Nasıl farklı yaptığınızı, yıllarınızı nasıl bu meslekte e, çalışarak bambaşka bir noktaya getirmek için mücadele ederek geçirdiğinizi anlatıyorsunuz. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ortaokuldan ayrıldınız ve e, daha sonra Ankara'da e, bulduğunuz işleri yapmaya başladınız tabiri caizse. Ta ta ve, ta ta e, ilk ayıcı, evet. Minibüsleri yıkamakla başladı o yıllarda Ankara'da. Ta e, nasıl geçiyordu? Peki ne, ne düşünüyordunuz? Hangi mesleği yapacağınızı düşünüyordunuz? Var mıydı aklınızda abi. taksi şoförlüğü? Tabi hedef o zaman taksi şoförlüğüydü. Çünkü o zamanlar taksi şoförlüğüne e, ulaşabilmek çok zordu. Şoförlük mesleği hakikaten bir e, değerli bir meslekti o zamanlar. Taksiciler, taksi durakları, aileler anahtarlarını teslim eder. Abi, bu bizim durağımız Ballıbaba'daki, Batçavuş'taki yahut bu bizim bakkalımız, bu bizim yani öykülerle, taksiler çok değerliydi. Gerçi İstanbul'da da duraklarda çalıştığımızda yine öyleydi. Ve bu mesleğe ulaşmak lazımdı. Çünkü gençleri görüyorduk 8 silindirli arabalarla, şahürlerlerle. İster istemez tabii ki o çocukluk yıllarında gözümde çok büyütüyordun. Yani nasıl yapamam mı, olmaz mı diye. Ve tabii ki üzerine fazla düştüğüm bir şeyde muhafak olabiliyordun yani. <gülüyor> Evet ve sonra Ankara'da taksi şoförlüğüne başladınız. Taksi şoförü olmak o yıllarda Ankara'da e, nasıldı? Ankara'da valla çok kısa taksi şoförlüğü yaptım. Anadolu küçük esat, büyük esat taraflarında. Daha sonra Ulus Seyran adında minibüsçülük yaptım minibüsçülük ben. Yaptım. Seyran minibüsleriyle. Yani çok güzeldi. Kuyubaşı durağından dönerdik. Babam da oranın muhasebesi defterlerini sardı. Bakkalın, manavın. Manavla tavla oynarken ben dönüş son duraktın yani nostalji babaya korna çalardık ee, baba tavla atardı Manav, Raşit'le <gülüyor> biz de oradan dönerdik son durakta ee, ulusa doğru hareket ederdik ee, onlar unutamıyorsun tabi o yıllarda Seyran bağlarındaki taksi duraklarında daha önce o durakta yıkacılık yapmışsın dilleri tamir etmişsin o zamanlar Bilirsiniz ben ki Ankara'da sokaklarda ziller vardı evet. araçların gelmesi için. Evet. Ben o direklere çıkıp o zilleri tamir ediyordum ki şimdi düşünüyorum ne cesaret o direklere çıkıp zil kabloları tamir etmek. O duran şoförü oluyorsun, yetişiyorsun büyüklerinden, arabaları, şavörlerin hava almasını öğreniyorsun bilmem neye öğreniyorsun. Yani hakikaten bir şeyden geçiyorsun, torna tespiheden geçer gibi geçiyorsun bu mesleğe ulaşabilmek için. Evet. Kadı o zamanki arabalar bizim gibi şimdi otomatik lamba yandı, o, otobanda bırak yok. Ee, arabaların bagajında bu işi var, e, aletleri var. Tamir ediliyordu yani. Evet. Peki sonra ne oldu İstanbul'a geldiniz Ankara'dan? Ankara'ya veda ettiniz, Ankara'dan ayrılmak durumunda kaldınız. Ankara'dan aslında İstanbul'a bir... E, Hanımın abisini ziyarete diye geldik. Halı mobilya mağazası vardı Beşiklerler tarafında. Biz geçici gelmiştik. Fakat oradan bir teklif geldi. Eğer ortak minibüs alma az bir paramız vardı ama 40 senetle e, hattın en eski minibüsünü e, kaynımızla ortak aldık. Beşiklerler hattında. E, Valla kendim fırçayla boyuyordum. En eski magürüsü o zamanların. <gülüyor> en eski o, minibüsüydü. <gülüyor> Ve boyardık. Hatta çıkardık Mavin'le. Ee, o da çok ilginçti yani. O minibüslik devri ben şimdi gördüğüm zaman zilini şey gibi, gibi hatırlıyorum. Onlar da Halil Bey dolduruyordu. Ee, i̇lginçti yani. Kapılardan insanlar sarkıyor. E, çalışıyorsun. Ve bomboştu. ben 5'lerden veznecilere gelirdik. Şimdi artık minibüsler Edirne kapıya kadar İstanbul'da. Evet. E, veznecilere geldiğimizde inan olsun 20-25 dakikaydı yani. Yollar 20 daha, dakika daha boş. Da bir derece demir kapıya, edilme kapıya daha gidemiyorsun yani bir yerden bir yere. Doğru. Ee, peki minibüste başladınız. Ee, Duruğan'ın en eski minibüsünü aldınız ortağınızla beraber ve minibüs evet. şoförlüğü yapmaya başladınız. Ne kadar sürdü? İki buçuk sene sürdü. Daha sonra ayrılınca ben Anadolu taksi ile e, Aksaray'da hayatımda ilk defa 81 yılında İstanbul taksisi oldum. Anadolu'ya, kapı Aksaray taksit olmuş yapıyordum. Ama benim gönlümde Ankara'da Amerikalıları taşıdığım için çok İngilizce bir hayaldi. Yani annem de Amerikalıların yanında çalıştığı için İngilizceyi konuşurdu. Derdim abim de az konuşurdu. Hep merak ederdim. Şimdi ben Anadolu'ya taksiliye başlayınca binen misafirlerden, ya dedim şöyle düşündüm ben daima kendime hedefler yapıyorum. Onu konuşmalarımda da söylüyorum. 5 yıllık 10 yıllık. Şimdi dedim bir üniversitedeki talebe 12 tane ders 15 ders artık derslerle uğraşıyor. Biz dedim bir İngilizceyi mi başaramayacağız? Hemen o minibüs durağında taksi durağında sordum ya buralarda yakın bir dershane var mı? İngilizce kursu arıyorsunuz. Tabii İngilizce kursu arıyorum. Sene 81-82 dönem işte ve İngilizce kursta dön dershanesi vardı Fındıkçay'da. Ahmet diye bir arkadaşla kararlaştırdık. Ahmetten önce gittim, yazıldım ve şeyimi aldım, günü aldım, faturamı aldım, geldim arkadaşa dedim ki ya hadi ya abi dedi ben gelmeyeceğim dedi. Ben bir yıl hafta sonları İngilizce kursa gittim. O zamanlar gazeteciler de gelmiştim ama kokartı yoktu ilk defa gazete o zaman çıkacaktık. Medyaya çok çıktık ama iyi olacaktı. <gülüyor> evet. Şimdi o zamanlar ben Kornel diye bir kitap okuyorduk. What is the time, where are you from diye, unit one diye konu işledik. O konuyu ben Süleymaniye Cami'nin önünde, Süleymaniye e, Üniversitesi'nin oradan dolmuş yapıyorduk Saraçhane'den. Turistin birini durdurdum. What's the time dedim, söyledim. Söyledi, where are you from dedim, söyledi. Bana bir şeyler sordu, ben dedim unit one finish, birinci konu büttü. Bir... <gülüyor> Çünkü başka bir şey bilmiyorum ama, üniversite talebeleri bir Anadolu'ya biniyordu. Anadolu'nun her yerinde İngilizce kelimeler... E, yapıştırdım, bantladım gözlere falan üniversite çocukta bir bana bakıyordu abi sen ne yapıyorsun ya ne öğreniyorsun falan diye siz bir yandan araba anlarda... içinde çalışmaya devam ediyorsunuz taksinin içinde, İngilizce çalışma tabii. devam ediyor pratik tabii, tabii. daha sonra Sultanahmet'e geldim zaten benim live yaşam üniversitem Sultanahmet'te evet. 82 yılında bakan taksiye bakan Sarnıcın oraya geldim 40 araba orada vardı 40 araba Cağaloğlu takside pek kursa giden İngilizceyle önünden geçen insanlarla pek hani e, sorusuna cevap verecek o düzeyde o zaman çok azdı İngilizce. Şimdi İngilizce şoförlerimiz var, evet. şeylerimiz var e, bir sürü imkanlar da var şu anda. Translate e, telefonlar da var ama evet. o zamanlar yoktu. Ben hem kursa giderdim, gelirdim arabayı sıraya çekerdim. Elime defterimi, kalem alır, parka giderdim. Turistin yanına otururdum, onu Getirdim durağı, çay ısmarlardım. Arkadaşlarım derdim, sırayı al arabayı. O zamanlar 5 arabanın arkasına girerdik. Şimdiki gibi değildi. Evet. O sıram geldiğinde... ...teşekkür ederdim, çay ısmarlardım. Devam ederdim, pratik yapardım yani. İngilizce'yi bırakmadınız. İngilizce hep devam etti. Siz Sultanahmet'e geçince de... ...asıl Yaşam Üniversitesi dediğiniz... ...İngilizce'yi evet. turistlerle daha yakın... ...kullandığınız, geliştirdiğiniz bölüme geçtiniz. Orada bir de tabii turist rehberlerini... ...görüyorsunuz. Daha sonrasında herhalde... Taksi şoförlüğüne yeni bir boyut katıp turistleri ağırlamaya, gezdirmeye başlıyorsunuz. Evet. Bir de Nasıl e, oldu ben, süreç? E, diğer dilleri de merak sardığım için misafir kitapları yaptım. Bir tane misafir kitabına 12 tane ülkeden bölümler ayırdım. Diyelim Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Fransa yani 12 ülkeden orada kelimeleri nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, nasılsınız falan. Çünkü bilenlere ben kendi dilleriyle bir iki kelime söyleyip Sempatiklikle başlamak istiyordum İstiyordum evet. Ve tabi o defterleri Daha da çoğalttık Daha sonra dedim ki peki Bu kadar insan gezdiriyorum Neden arkasına herkesin Fransa defterini Hollanda Amerika Kanada Avustralya yazdırmıyorum Günün bitiminde diye Bir başlangıçla 85 yılında O defterlere başladım Bagajda gezdiririm Arabanın Şahin'in Kimle gezdim? Aman dur yazdırdım. Yani tad o zamanlar fotoğraflar, cep telefonları bu kadar olmadığı için fotoğrafları daha sonralar çektik. Evet. Ya misafir kitapları oluşturuyorsunuz. Hem gelen arabanıza otelden aldığınız ya da sizin yolda durdurup durup sizin arabanıza binen turistlere. Onları gün boyunca gezdirirken, onlara tur yaptırırken bir yandan kendi dillerinde öğrendiğiniz kelimelerle, cümlelerle ve kursa giderek öğrendiğiniz İngilizce ile yardımcı oluyorsunuz. Sonra da herkese o defteri aslında misafir kitabı dediğimiz sizin oluşturduğunuz bir defter. O evet. defterin boş sayfasına kendisinden bir anı yazmasını, o güne dair görüşlerini, düşüncelerini yazmasını istiyorsunuz. Sonraki yıllarda da hatta fotoğrafını çekip o sayfalara fotoğrafları sonradan eklediğinizi şahit olduk, evet. gördük. Doğru. Do dolayısıyla evet. ne kadar sürdü? Kaç yıl sürdü sizin bu? Vallahi, e bu hala sürdü. Bir yıl öncesine kadar bu defterler sürdü ve ben şöyle düşündüm bu enflasyonda o zamanki yıllarda paraların bende kalmayacağını ama benim şu andaki yaş dönemime geldiğim zaman geleceğimi hangi geleceği düşünür gibi o defterleri İngilizce bölümlerine diğer dilleri okumasan da Kanada, Avustralya, İngiltere, Amerika bir sürü defterler var. Baktığımda dolu dolu yaşamış o insanların fotoğraflarını görüp de Çamlıca'da Pierlotide Galata Kulesi'nde, Galata Köprüsü'nde gülerek, çay içerek, çay molası, kuzguncuklarda, gülüşlerle hiçbiri hepsi mutlu olarak ne güzel. ayrıldıkları zaman Ben benim için yani denize bir taş at gibi ben öyle kendime çok adapte ettim. Hep mutlu bırakmak istedim insanları. Hakikaten de şimdi bile daha hala eski misafirlerimizi arıyor. 10 yıl sonra gelenler oldu. 20 yıl sonra gelenler oldu. Şöyle bir anım da oldu onu da anlatabilirim. Bir Amerikalı bundan 4-5 sene önce üniversite talebesi Sultanahmet'te buluşalım tur yapalım dedi. Ben de dedim acaba beni televizyondan web sitesinden bir yerden mi duydu? Tura başladık. Dedim ki Emile Hanım beni nereden fark ettiniz nasıl buldunuz? Benim profesörüm 20 yıl önce sizle tur yapmış dedi. İyi, yani profesörü. Git İstanbul'a gidersen muhakkak bul demiş. Şimdi Peki İhsan Bey... Önemli olan hatıralar ve anılar yaratmak. Kesinlikle, kesinlikle. Siz de tam da bunu yapıyorsunuz. Ee, bir de web siteniz var sizin. O yıllarda daha bu kadar internet yaygın değilken insanlar web sitesi kullanmazken siz kendinize web sitesi evet. oluşturuyorsunuz. İnsanlar sizi artık web sitesinden tanıyor, buluyor, ulaşıyor değil mi? Evet. Çünkü 1990'larda gezdirdiğim Amerikalı misafirler dedi sizin turlarınız bir reality show gibi web diye bir şey var biliyor musunuz dedi 99'un sonları ya ben de o zamanlar web nedir bilmiyorum rastlantı Hicabı, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Altan Bey bindi arabama Facebook'ları gösterdi misafir kitaplarını ve dedim böyle bir var. kaderin cilvesi dedi ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde web grafik hocasıyım boş zamanım olursa sizi çağıracağım yapalım bir ay sonra çağırdı ne olsun dedi ismi dedim ya bütün misafir hesaplarında best taxi driver yazıyor hadi buyu akalım dedi best taxi driver 2000 yılın Mayıs ayında falan yayınladık o zamanlar hakikaten de ilklerdendi evet. ee, böyle bir best taxi driver diye bir web bir web sitesi ee, hakikaten çok isim yaptıydı onu da devam ettirdik hala domain ödeyerek ve damadım update ediyordu kendime hırs bastı. En son ben yaptım. En son kişi. Web sitesinde hırsız, şey öğrendiniz artık. Yani. İngilizce değil, web sitesinde öğrendiniz. Web sitesi tasarımını da artık yapıyorsunuz, içeriği güncelliyorsunuz, update ediyorsunuz. Evet. evet, onları da öğrendik. Yani ben daima yeniliklere açık oldum. Mesela İngilizce roman oku. Ondan sonra bundan 4-5 yıl önce Osmanlıca kursa gidip Osmanlıca öğrenip tarihi kütüphanelerde orijinalinden okuyup öğrenmek. Mesela ben durağa, çırağın, taksi girdiğimde 2006'da devamlı elimde kitaplarla geldim durağa. Çünkü açık öğretim bile bitirecek kadar kışın on arabanın arkasına giriyorsun. Orada ben Bizans dönemini çok okudum. Çok ee, onlarla tabii arkadaşlar gülüyordu. Ben onlara diyordum Kosteldin bunu yapmış, Cüstünyen bunu yapmış. Ya İhsan abi git diyorlardı. Ondan sonra bir tanesi de soruyordu. Ya İhsan abi sen tarih çok okuyorsun. Sana bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Blumos mu Ayasofya mı? Sultanahmet Ayasofya mı? Ya diyordum arada bin yıl var. Bir kitap alıp okuyalım. Bizim <gülüyor> Noksanımız kitap almamak, okumamak. <gülüyor> yani tarihi bu açık hava müzesi gibi bir İstanbul'dasın. Peki. Ben şu anda o resimlere baktığım zaman hakikaten yani hayran olunmayacak bir şehirdesin ve çırağın gibi yahut diğer otellerdeki tarihi yerlerden geçerken oraları yürüp de ya bu cami ne zaman yapılmış, bu müze ne zaman yapılmış, burası ne zaman yapılmış öğrenmek gerekirdi diye düşündüm. Kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık son dakikalar. O yüzden hızlıca size iki soru sormak istiyorum arka arkaya. Birincisi e, siz daha sonrasında insanlar tabii bu kadar ünlü olmaya başlayınca sizi fark ettiler. E, ve siz televizyon haberde oldunuz. Üniversitelere konukta oldunuz. Reklam filminde de oynadınız. E, Birçok kişi tarafından e, bilinen ünlü bir taksi şoförü oldunuz. O nasıl bir duygu? Ne Ne hissettiniz? Valla çok güzel bir duygu. Çünkü sevilmek ve o, o film çekimlerinde yahut reklam çekimlerinde o insanlarla olmak, direktörüyle, o insanlarla temas kurmak. Yani okumadığın halde sen bir masada oturup reklam filminin şeylerini konuşmak yahut da bir üniversitede, Yettepe Üniversitesi'nde bin kişiye e, hitap etmek. Yani bunlar e, erişemeyeceğim, düşünemeyeceğim şey, şeylerdi. Ama Duygu apayrı bir duygu. Peki. Yani, şu an... gözlerini yani. Ne güzel. Peki şu an İhsan Bey ne yapıyor? Taksi şoförüne devam mı yoksa başka işlerim mi yelken açtı? İhsan Bey biraz artık yaş itibariyle ve trafikle biraz da baktığı arkadaşlarına pek aynı çıkıyordaki gibi dışlanınca biraz da aynı kafalar olmayınca İhsan Bey artık bir Manisa'nın Akisar civarında bir tavuk çiftliği satın alıp e, üzümler, pamuklar ve yeşillikler arasında tam kitap yazma zamanı geldi diye e, zamanında bırakmak için şu anda bir senedir de buradayım. Peki şu anda tavuklarla meşgulsünüz, pamukla, oradaki e, daha sakin, dingin bir yaşamla e, baş başasınız. Evet. İstanbul'un trafiğine veda ettiniz ama hala... Sizi bilen insanlar aramaya, sizi sormaya devam ediyor. Belki de o yıllardır biriktirdiğiniz misafir kitaplarınızı kitaba dönüştürme, onları kitaba dönüştürme zamanı yavaş yavaş onları yazmaya başladığınızı da biliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Anılarınızı okumak için sabırsızlanıyorum açıkçası ben. Çok e, çok artık sonuna geldik programımızın son cümle olarak ne söylemek istersiniz bizlere dinleyenlerimize? Vallahi ben dinleyenlere e, ben gerilenlikte yine taksici arkadaşlarıma hitap etmek isterim şöyle e, trafikte fazla e, sinirlen olmasınlar binen misafirlerle diyaloglar güzel olsun e, ve güzel severek yapılsın çünkü severek başlanan severek yapılan o bir saniyelik bakışlarla başlanan yolculukların hepsi çok güzel yerlere gelip de çok güzel anlarla bitiyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için, yaşam öykünüzü paylaştığınız için. E, o kadar ilham veren bir yaşam öyküsü ki bir insan işine aşık olursa işte sonuç ortada. Çok teşekkürler İhsan Bey. Çok sağ olun. Ben de olun. teşekkür ederim. Sağ olun konuk ettiğiniz için. Güzel çalışmalar olsun. Çok sağ, sağ olun. olun. Hoşçakalın. Evet efendim bugün konuğumuz sevgili İhsan Aknur'du İhsan Aknur bir taksi şoförü İstanbul'da bir taksi şoförü e belki hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da e, misafir olarak gelmiş bir turisti güzel güzergahta trafik olduğu için valizleriyle yol ortasında bırakan ve ona kötü muamelede bulunan taksi şoförü haberlerde e, hepimizin gündemindeydi ve onu gördükten sonra İhsan Bey ile bir şekilde yollarımız kesişti ve dedim ki aslında İhsan Bey'in yaşam öyküsü tam da bizim kentin gizli öykülerinde paylaşmak istediğimiz öykülerden bir tanesi. Tüm bu yaşanan olumsuz tablonun karşısında içimize umut serpen, umut veren bir öykü. İhsan Bey gibi birçok taksi şoförün olduğunu İstanbul'da biliyoruz. Eski zamanlardan kalan çok e, taksi şoförü olan abilerimizin bu mesleği layıkıyla yapan insanların olduğunu biliyoruz. Dileriz ki sayıları artar. Dileriz ki bu emekçi abilerimizin e, taksi şoförlerinin e, bu mesleği icra eden insanların İhsan Bey gibi mesleğe gerçekten hak ettiği değere önemi vererek bu işi yaptığına şahitlik ederiz. İhsan Aknur bir taksi şoförünün ötesinde bambaşka bir hikayeydi tabii ki. Çünkü o Mesleğine aşık, her zaman daha iyi yapmak isteyen, okumayı seven, araştırmayı, öğrenmeyi seven, bunun için saatlerini harcayan, günlerini, haftalarını, yıllarını harcayan ve sonunda da mesleğinde geldiği noktada bugün üniversitelerde gidip taksi şoförlüğünü, taksi şoförü olmanın nasıl bir duygu olduğunu, yılların ona neler öğrettiğini anlatan, paylaşan bir güzel insandı. Bugün bu programda konuk ettiğimiz için biz de çok mutluyuz kendisini. Sizler de benim de anlatmak istediğim öyküm var. Benim de yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz diye düşünürseniz eğer bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yaşam öykünüzü paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Facebook ve Instagram üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş program kayıtlarının linklerine de yine sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım sevgili Batu. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri